İKLİM Kuşağı KONUŞUYOR Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba Sayın Açık Radyo Döneycileri. İKLİM KONUŞUYOR programına tekrardan hoş geldiniz. Bu programında Vice'da gözüme çarpan önemli olduğunu düşündüğüm bir raporla ilgili bir yazıdan alıntılarla anlatmaya çalışacağım. Başlık şöyle. MIT'nin araştırması 1972'de toplumun bu yüzyılda çökeceğini öngördü diyor ve aynı senaryoda yürüdüğümüzü öne sürüyor. Bu raporun bu kadar dikkatimi çekmesinin sebebini baştan söylemek istiyorum. Aslında hikayenin sonunu söylemek gibi olacak ama raporda küçük de olsa umut da var. Vice'daki haberi okuyorum. Dünyanın en büyük muhasebe şirketlerinden birinin yöneticisi tarafından yapılan dikkate değer yeni bir araştırma. MIT'nin endüstriyel uygarlıkların çöküş riskiyle ilgili meşhur onlarca yıllık uyarısının yeni ampirik verilerle dayanarak doğru olduğu bulundu. Dünya pandeminin yarattığı yıkımın ardından ekonomik büyümede bir toparlanma beklerken araştırma salgın öncesi normale dönmeyi çalışmanın riskleri hakkında acil soruları gündeme getiriyor. 1972'de MIT bilim insanlarından oluşan bir ekip, medeniyetin çöküşünün risklerini incelemek için bir araya geldi. Roma Kulübü tarafından yayınlanan sistem dinamiği modeli, gezegen kaynaklarının aşırı kullanımı nedeniyle endüstriyel uygarlığın 21. yüzyılda bir zamanlar çökme yolunda olduğu anlamına gelen yaklaşan büyüme sınırları belirledi. Tartışmalı MIT analizi hararetli tartışmalara yol açtı ve o sırada bulguların, ve yönetilerinin yanlış temsil eden uzmanlar tarafından geniş çapta alay edildi. Ancak analiz, küresel gelirle ölçülen 4 büyük muhasebe şirketinden biri olan profesyonel hizmet devi, KPMG kıdemli bir yönetici tarafından yazılan bir çalışma sayesinde çarpıcı bir şekilde doğrulandı. Büyümenin Sınırları Çalışma kasıbı 2020'de Yale Journal of Industrial Ecology'de yayınlandı ve KPMG web sitesinde de mevcut. Rapor küresel uygarlığın şu anki gidişatının önümüzdeki 10 yıl içinde ekonomik büyümenin nihai düşüşe doğru gittiği ve en kötü ihtimali 2040 civarında toplumsal çöküşü tetikleyeceğinin sonucuna varıyor. Çalışma ana akım küresel bir kurumsal varlık içinde çalışan üst düzey bir analistin büyümenin sınırları ...modelini ilk kez ciddiye aldığını temsil ediyor. Yazarı Gaya Harrington, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki KPMG Sürdürülebilirlik ve Dinamik Sistem Analizi Lideri. Ancak MIT modelinin zamanı ne kadar dayandığını anlamak için araştırmayı kişisel bir proje olarak üstlenmeye karar vermiş. Çalışmanın kendisi KPMG'ye bağlı değil veya KPMG adına yürütülmüyor. Ve KPMG'nin görüşlerini yansıtmıyor. Harrington çalışmayı ve araştırmayı Harvard Üniversitesi'ndeki yüksek lisans tezinin bir uzantısı olarak Club of Roma danışman olarak gerçekleştirmiş. Ancak projesini KPMG web sitesinde şöyle açıklıyor. Çekici olmayan çöküş ihtimali göz önünde alındığında bugün hangi senaryoların ampirik velirlere en yakın uyumlu olduğunu merak ettim. Ne de olsa bu dünya modelini öne çıkaran kitaplar... 70'lerde en çok satan kitaptı ve şimdiye kadar bir araştırmayı anlamlı kılacak onlarca yıllık deneysel veriye sahip olacaktık. Ama benim için sürpriz bir şekilde bunun için yapılmış son girişimlerini bulamadım. Bu yüzden kendim yapmaya karar verdim. Büyüme sınırlarını güncelleme World 3 modelini ampirik verilerle karşılaştırmak başlıklı çalışma, MIT'nin World 3 modelinin yeni ampirik verilerle nasıl birleştiğini değerlendirmeye çalışıyor. Bunu yapmaya çalışan önceki araştırmacılar, modelin en kötü durum senaryolarını gerçek dünyadaki gelişmeleri doğru bir şekilde yansıttığını buldu. Ancak bu nitelikteki son çalışma 2014 yılında tamamlanmıştı. Çökme Riski Harrington'ın yeni ailenizi, nüfus, doğurganlık oranları, ölüm oranları, endüstriyel üretim, gıda üretimi, hizmetler, yenilenebilen kaynaklar, kalıcı kirlilik, insan refahı ve ekolojik ayak izi gibi 10 temel değişkendeki verileri inceliyor. En son verilerin BAU2 yani her zamanki gibi ve CIT yani kapsamlı teknoloji olarak iki özel senaryoyu en yakından olmak üzere uyumlu olduğu bulunmuş. Çalışma bağı 2 ve CT senaryoları şu andan itibaren 10 yıl içinde büyümenin durduğunu gösteriyor. Yani her iki senaryoda işlerin her zamanki gibi devam etmesinin yani sürekli büyümenin mümkün olmadığını gösteriyor. Eşi görülmemiş teknolojik gelişme ve benimseme ile eleştirildiğinde bile... LTG tarafından modellenen olağan gidişat, bu yüzyıldan kaçınılmaz olarak endüstriyel sermayede, tarımsal üretimde ve refah düzeylerinde düşüşleri yol açacaktır. Araştırmanın yazarı Gaia Harrington, anakartta MIT World 3 modellerinin çöküşünün insanlığın varlığının sona ereceği anlamına gelmediğini, bunun yerine ekonomik ve endüstriyel büyümenin duracağını ve sonraki düşeceğini, bunun da gıda üretimine ve yaşam standartlarına zarar vereceğini söyledi zamanlama açısından BAU-2 senaryosu 2040'a doğru sert bir düşüş gösteriyor. Büyümenin sonumu Kapsamlı teknoloji CT senaryosunda ekonomik düşüş bir dizi olası olumsuz sonuçla birlikte bu tarih sürecinde devam ediyor. Ancak bu toplumsal çöküşe yol açmıyor. Ne yazık ki en son ampirik verilere en az uyan senaryo uygarlığın sürdürülebilir bir yol izlediği ve ekonomik büyümede en küçük düşüşleri yaşadığı, teknolojik yenilik ile halk sağlığı ve eğitimine yapılan yaygın yatırımın bir kombinasyonu. SW yani istikrarlı dünya olarak bilinen en iyimser yol olur. Her ne kadar her zamanki gidişat ve kapsamlı teknoloji senaryoları yaklaşık 10 yıl içinde ekonomik büyümenin yaklaşan sonuna işaret etse de yalnızca Bow 2 senaryosu açık bir çöküş modelini gösterirken CT'yi gelecekteki düşüşlerin nispeten yumuşak inişler olma olasılığını da öne sürüyor. En azından genel olarak insanlık için Harrington geleceğini açık olduğunu belirterek şu anda her iki senaryonun da sadece gözlemlenen verilerle oldukça yakın bir şekilde uyumlu olduğunu gösteriyor, diyor. Bir fırsat penceresi Kendi iyiliği için sürekli ekonomik büyüme arayışında odaklanmak beyhude olacak olsa da çalışma teknolojik ilerlemenin ve kamu hizmetlerini artan yatırımların sadece çöküş riskini önlemekle kalmayıp Aynı zamanda içinde güvenli bir şekilde gezegen sınırları dairesinde işleyen yeni istikrarlı ve müreffeh bir medeniyete yol açtığını ortaya koyuyor. Ama gidişatı değiştirmek için gerçekten sadece önümüzde 10 yılımız var. Bu noktada veriler önümüzdeki 10 yıl içinde büyüme konusunda bir yavaşlama ve nihai bir duruma olduğunu gösteren C.T. ve B.A.U. iki sanaryolarıyla en çok örtüşüyor. Ancak World 3 sonraki düşüşün bir çöküş oluşturup oluşturmayacağını açık bırakıyor. Stabilize edilmiş dünya senaryosu en uzaktan takip etse de toplumun büyümeden başka bir hedefe yönelmesinin neden olduğu kısıtlı bir yörünge değişikliği hala mümkündür. LTG çalışması bu fırsat penceresinin hızla kapandığını ima ediyor. Harrington, 2020'de Dünya Ekonomik Forumunda KPMG'yi Direktörü sıfatıyla yaptığı bir konuşumda, diğer ekonomik hedeflere ve önceliklere odaklanan büyümeye yönelik agnostik bir yaklaşımı savunarak toplumsal önceliklerimizi değiştirmek acımasız gerekliliğe teslim olmak zorunda değil dedi. İnsan faaliyeti yenileyici olabilir ve üretken kapasitelerimizi dönüştürebilir. Aslında bunun örneklerini şu anda görüyoruz. Bu çabaları genişletmek şimdi aynı zamanda sürdürülebilir olan fırsatlarla dolu bir dünya yaratıyor. COVID-19 pandemisine yanıt olarak aşıların benzeri görülmemiş oranda hızlı bir şekilde geliştirilmesinin ve yaygınlaştırılmasının harekete geçmeyi seçerse küresel zorunluluklara hızlı ve yapıcı bir şekilde yanıt verebileceğimizi gösterdiğini kaydetti. Çevresel krize tam olarak böyle kararlı bir yaklaşım ihtiyacımız var. Harrington gerekli değişiklikler kolay olmayacak ve geçiş zorlukları yaratacak. Ancak sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek hala mümkün dedi. Evet, mevcut en iyi veriler önümüzdeki 10 yıl içinde kararlarımızın insan uygarlığının uzun vadeli kaderini belirleyeceğini gösteriyor. Olasılıklar bıçak sırtında olsa da Harrington hem hükümetlerde hem de işletmelerde meydana gelen düşünce değişikliğine dikkat ederek imselliğin temeli olarak çevresel, sosyal ve en iyi yönetişim önceliklerinde hızlı bir artışı işaret etti. Araştırmanın belki de en önemli etkisinin ki herkes için çalışan, gerçekten sürdürülebilir bir medeniyet yaratmak için çok geç olmadığını da eklemiş Harrington. Şimdi bu raporu bir kenar bırakalım ama unutmayalım. Çünkü 6. haftasında yine müsilajla ilgili sorularıma gelmek istiyorum. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı profesör Doktor Mustafa Sarı, yüzeyde görmüyoruz ama müsilaj bitmedi demiş. Yapmamız gereken şey çok basit. Denize giden atıkları keseceğiz. Marmara'yı koruma alanı ilan etmemiz lazım dedi. O zaman ben soruları tekrarlıyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sormak istiyorum. Acaba Marmara'yı bundan sonra korumak için neler yapılacak? Derin denizde şarjı durdurulacak mı? Sanayi acaba atıklarını denize dökmeye devam ediyor mu? Eko Kırım bir gün suç olarak kabul edilecek mi? 2 Temmuz'da Ergenen Nehri'ndeki kirliliğin araştırılması önergesi neden reddedildi? Bunların cevabını alana kadar da sormaya devam edeceğim. Sizin için seçtiğim şarkılarla program devam ediyor. Önce sizin için Sicilya Hestan Long Forgotten Road. Ziggy Albertstan Hands I Can Hold. Paul McCartney'den Despite Repeated Warnings. <Gülüyor>